First thing I want to say is, in the last 20 years, America has changed from a producer to a consumer. And all consumers know that when the producer name is tuned, the consumer has got to dance That's the way it is. We used to be a producer, very inflexible at that, and now we are consumers and finding it difficult to understand. my ass. Controlling your resources will control your world. This country has been surprised by the way the world looks now. They don't know if they want to be Matt Dillon or Bob Dylan. They don't know if they want to be or continue the same policy of nuclear nightmare diplomacy. The idea concerns the fact that this country wants nostalgia. They want to go back as far as they can, even if it's only as far as last week. Not to face now or tomorrow, but to face backwards. And yesterday was the day of our cinema heroes Riding to the rescue at the last possible moment The day of the man in the white hat Or the man on the white horse Or the man who always came to save America At the last moment Someone always came to save America At the last moment Especially in B-movies you don't need to be in knower And you ain't never really got And you don't need to check on how repeating that none of this is real, and if you're sensing that something's wrong, well just remember that it won't be so long before the director cuts the scene, yeah. Herkese iyi akşamlar. Radyo Dide'de bir canlı yayında Daha beraberiz. Bugünkü konuğumuz 88'de yaklaşık bir yıldır Peçe adıyla yaratıcı zihinler buluşması <gülüyor> Yaratıcı zihinler buluşması temasıyla bir organizasyon düzenleyen Cenk Hasandereli konuğumuz. Ona Peçe ile ilgili bazı sorular soracağız. Müzik dinleyeceğiz, sohbet edeceğiz şehir üzerine. Cenk hoş geldin. Hoş bulduk Tamer ne haber? <gülüyor> İyiyim sağ ol. sen nasılsın? İyiyim bugün Tamer Veriz konuğumuz. <gülüyor> ha, süper Cenk aslında bir radyocu bir geçmişi de var o yüzden daha deneyimli belki de o yönlendirecek yok konuşmayı. Hiç, hiçbir zaman sokağa bakan bir radyo stüdyosundan yayın yapmamıştım bu da bir ilk benim evet, için. Evet biraz interaktif. <gülüyor> bir etkileşim var. Geçenler bizi izliyor mesela. Valla şu anda önümüzde birikmiş olan e, kalabalık coşkulu de. kalabalık <gülüyor> e, program yapmayı neredeyse imkansız hale getirecek nitelikte. Tüm İzmir sanırım burada. <gülüyor> biz de dinleyebiliyorlar bir yandan. <gülüyor> evet bir yandan da öyle. Ne kadar zaman oldu? Bu, bu, bu nasıl bir yer? <gülüyor> Konu birden değişti. Peçakuşa'dan et geçtik. Bundan da bahsederiz tabii de. Bahsedelim ben bence. Ben sana Peçakuşa'yı soracağım. Tamam, nasıl gelişti? Sor. Nasıl şekillendi? Ve nasıl başladın? Ee, Peçekuş şöyle başladı ee, herkesin bana İzmir'de hiçbir şey olmuyor bu şehirde kimse bir şey yapmıyor ikna çabalarıyla başladı aslında beni ikna Aha. etmeye çabalamasıyla ben de dedim ki gerçekten kimse bir şey yapmıyor mu? Ee, çok basit minik bir internet araştırmasıyla aslında bu durumun pek de öyle olmadığını aslında e, bu şehirde bir şeyler yapmayan insanlar olduğunu e, fark ettim e, biraz fazlasıyla onların ağzında büyüyen laflar da aslında bu e, bu şehirde kimse bir şey yapmıyor lafı çoğunlukla pek bir şey yapmayan insanların kullandığı bir şey galiba çünkü e, siz Biriyle e, konuşmaya başladığınızda eğer o kişi bir şey yapmıyorsa bulunduğu ortamın e, güdüklüklerinden orada pek bir şey olmamasından şikayet etmeye başlıyor. Ama zaten o kişi bir şeylerle uğraşıyorsa konumuz tamamıyla başka şeyler oluyor. Ben de e, İzmir'e e, şu son belki 5 ayda sıklıkla gidip e, gelmeye başladığım zamandan beri e, pek çok e, bu şehirde pek bir şey olmadığını söyleyenin dışında. Eylemleriyle bu durumun e, tam da tersini yapan insanlarla tanıştım aslında e, ve de bunları aslında birbiri buluşturmak istedim e, çünkü e, çok alışılmış bir şey bu hani pek bir durum olmuyor burada hiçbir şey yok emekli kenti İzmir'e hoş geldiniz falan gibi <gülüyor> ne diyorsun a bu durumu katılıyor musun aslında sende? bir şey yapılmıyor da değil de e, bir takım dinamikleri harekete geçirmek için bazılarının diğerlerini ittirmesi gerekiyor evet. benim fikrimde bu galiba yani, yani e, yalnız hissediyor bir de galiba insanlar kendilerini ...dediğim gibi bir şeylerle uğraşan insanlar... ...aslında bunları çok fazla anlatmıyorlar... ...doğal olarak da öyle olur yani... ...siz bir şeyin içerisine çok gömüldüyseniz zaten... Hı -hı. ...üretiyorsanız sürekli... ...onu oturup da anlatmazsınız yani... ...onu yaparsınız... Evet. Ee, ...ve e, bu sizi de biraz böyle kendi halinizde... ...o çalışmanın içine itiyor... ...o da biraz yalnızlaştırıyor... ...Peçakuşa da aslında tam anlamıyla iki şeye yarıyor... ...bir şehirde... E, ...farklı alanlarda... ...çok fazla üretici insan var aslında... Bunları bir bir araya getiriyor. Bir de bunlardan ilham alarak belki de farklı şeyler yapmak isteyecek olan insanları onların neler yaptığıyla karşılaştırıyor. Yani Peçukça şöyle bir şey. Aslında Japonca bir kelime bu. Aha. Uluslararası bir etkinlik bu arada Peçakuşa. E, yeni baktım ben de sayıya. E, 718 şehirde düzenlenmeye başlamış. Tüm dünyada. Tüm dünyada. 718 ee, bunun en önemli sebebi de bireysel inisiyatife dayanıyor. Yani siz şehrinizde bunu örgütlüyorsunuz. Öyle olunca da çok hızlı yol alıyor. Ee, örgütlenme şeması da yani bu kadar gevşek olunca aslına bakarsan yani sadece niyetle. Yani ben bunu yapmak istedim ve buna başvurdum ve bunu yapmaya başvurdum. E Karar Göre verdim. Evet karar verdim ve görevlendirdiler de demeyeceğim. Yani ben bunu niyetlendim ve insanları aramaya başladım bunun üstüne. Ve çene çalmak demek aslında kelime anlamı olarak da. Ee, aslında insanlar gelip orada yaptıkları şeyleri çok rahat bir ortamda birbirlerine anlatıyorlar. Bunu yaptığımız yerde 88 tabii ki. Evet ben buna şahit oldum. Ben bilmeyenler, <gülüyor> görmeyenler için Peçakuşa nedir'i sana sordum aslında. Ee, güzel de açıkladın. Dilersen bir şarkıyla ile devam edelim. Sonra üzerine tekrar konser Tamam edersin. süper devam. tamam. Full site'tan Planet Caravan geliyor. Ooh.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 3 Radyo Editte Peçakuşa'dan bahsetmeye devam ediyoruz. Cenk, globalde Tokyo çıkışlı bir konsept olduğunu biliyorum. Evet. Orada nasıl ortaya çıkmış? Sen İzmir'de nasıl ve neden başladın Peçakuşa'ya? Şöyle bir durum. Aslında İngiliz iki tane mimarın başlattığı bir şey bu Tokyo'da. iş yoğunluğundan hep beraber tamam, evet. Bir şeyler üretiyoruz vesaire ama sağda solda kim ne yapıyor bunu hiçbir şekilde farkına varamıyoruz diye bir serzeniş sonrasında biz bir durum bir e, toplaşma ne bileyim ben bir arkadaş buluşması ayarlayalım ama insanlar birbirlerine o gün güncel olarak kendi ne işle uğraşıyorlarsa bunları anlatsınlar ki senin e, bugün derdin ne işte biz ona nasıl bir yorumda bulunabiliriz falan gibi paylaşımda nasıl bulunabiliriz diye işte öyle bir e, toplaşma duyurusu yapıyorlar. Ama sonradan da diyorlar ki işte bu mimarlar çok konuşur. Mimar bir ekip bunlar. E sen de mimarsın. <gülüyor> evet, mimarlar çok konuşur. O yüzden e, ve doğruluyorum yani bunu. Bu bir gerçek. Şu anda sokaktan evet bize el, <gülüyor> el sallayanlar <gülüyor> e, gerçekten bu dinamikliği yaşamalısınız. Burası neresi? Bir dakika bu bu sokağın bir adı var mı? Meksika Sokağı Alsancak. Evet. Radyo Edit nereden yayın yapıyor? Meksika Sokağı Alsancak'ta bir barın vitrininden yayın yapıyor. <gülüyor> çok Edit. iyi. Eğer merak ediyorsanız bir de zaten sokak gidere kalabalıklaşmaya başlıyor sevgili dinleyenler. Onu da söyleyebilirim. İş çıkışı salı günü akşamüstü buralar biraz kalabalıklaşmaya başlayacak galiba. Daha da kalabalık olur. Harika. Umarım. Ben bir dakika dur konuyu dağıtmayalım. İşte um, işte mimarlar çok konuşur. Evet diye ve biz bunları sınırlandıralım sınırlandırmamız lazım diyorlar <gülüyor> ee, ve de e, tamam o zaman her kim ne anlatacaksa 20 resimde ve her bir resimde 20 saniye atlasın bu e, bilgisayar programlarındaki sunum programlarında evet. aslında e, otomatik olarak ayarlanan bir slide sistemiyle e, bu durumu belli bir konsepte oturalım oturtalım ee, gelende işte toplamda 6 dakika 40 saniyede derdi neyse bunu anlatsın hem kimse sıkılmasın hem anlatan dertlenmesin yani ben ne anlatacağım diye saatlerce günlerce bir sunum hazırlamakla uğraşmasın hem de işte insanların keyif alacağı bir yoğunlukta ama aynı zamanda da sıkılmayacakları bir sürede bir konuyu anlatmış olsunlar, paylaşmış olsunlar diye başlıyor. kaç kişi oluyor peki her peçakuşa da kaç katılımcı oluyor? aslında bir değişiyor yani şöyle global konseptte minimum 8 sunuş yapılması gerekiyor bu da arasıyla beraber vesaire iki buçuk saatlik bir şeyi kapsıyor aslında. Biz hafta içi çok da yormak istemediğimiz için gelenleri Aha. ve sunum ve bilgi paylaşımının yanında... Hiç tanımadıkları insanlarla tanışmaları ve bir aslına bakarsan bir e, cemiyet oluşması anlamında da ben kendi adım aslında bu etkinliği o, o motivasyonla da düzenliyorum. E, 8 sunuş yapıyoruz ama e, uluslararası konsepte e, 10-12 sunuş da olabiliyor. Bir de şundan da bahsetmekte de fayda var. Yerelde örgütlendiği için farklı mekanlarda düzenleniyor bu yani Güney Afrika'da düzenlendiği zaman içeriği mekanı farklı Londra'da düzenlendiğinde farklı Amerika'da New York'ta ya da işte Avrupa'nın herhangi bir yerinde ya da Japonya'da düzenlendiğinde farklı mekanlarda farklı içeriklerle düzenleniyor mesele mekanları da ona göre farklılaşıyor. Aslında bunu belki de konu olarak dalmak da iyi olabilir yani. hani net biraz da söylüyorsun. Dediğim gibi kent aslında burada mesele. Çünkü e, bu şehirde kim ne yapıyorsa e, onlar gelip işlerini anlatıyorlar. Öyle olunca da e, kentin kendi dinamikleri çok belirleyici oluyor. E, şöyle bir örnek vereyim. Güney Afrika'daki bir sunuşta bu e, temiz su kaynağına nasıl ulaşabileceğine dair üretilmiş, tasarlanmış bir aygıtı tanıtan bir tasarımcı ekipken Aha. Londra'da kültür yönetimiyle alakalı ilginç işler yapan bir insan olabiliyor. Ya da mesela İzmir'de kişisel bir girişimle güzel bir marka yaratmış bir Makaron üreticisi de Mesela. olabiliyor. Ya da mimarlar, tasarımcılar, e, sanatçı inisiyatifleri, e, yaratıcı gastronomi e, vesaire. Aslında şu anda... Belirli bir disipline bağlı değil. Mimarlık Yok. E, çıkış noktası olabilir ya da organizasyonun evet. başlangıcı bu olabilir Aslında ama... Aslında yaratıcı fikir ve ilham verici hikaye esas meselenin odağında o var. Yani benim istediğim şey şu. Yani zaten hayatta da bilmiyorum nasıl insanlarla tanışmak istersiniz ki ilham verici hikayeler anlatan ya da ilham verici üretimlerde bulunan yaratıcı kişilerin benim çevremde olması benim açımdan motive edici bir şey. Hem kendi yaptığım işe dair. Yani ben mimarım. Tasarımda farklı alanlarda tasarım işiyle de uğraşıyorum. Etkinlik organizasyonuyla da uğraşıyorum. E, bu alanlarda ilginç işler yapan insanlarla tanışmak zaten beni motive ediyor. E, öyle olunca... Bütün bu konu alanlarına dair olan ilham verici hikayesi her neyse herkes üretimiyle aslında kuşanın konusu olabiliyor. Ve bugüne kadar da işte 3 e, kez düzenledik. 4.sü yarın. Evet. Yine 88'de düzenlenecek. 19.30'da başlayacak yarınki kuşa 88'de. Evet. Şöyle diyelim aslında 19.30'da 30'da buluşmaya başlıyoruz. Hafif hafif kaynıyoruz. Olay tek başına sunum da değil. O değil. insanların bir araya gelmesi. Aynen öyle. Etkinliğin bir önemi de bu bana kalırsa. Durum şu. Sadece eğlenmeye ya da dans etmeye bir araya gelmiyoruz. Esas mesele o. Esas mesele daha keyifli danslar yapabileceğimiz ilginç insanları tanımak. <gülüyor> Süpermiş Ya Ben bir keresinde şöyle dedim. İkinci de galiba. Bugün herkes buraya geldiğinin dışında bir insanla tanışarak buradan, buradan ayrılsın. ayrılsın Evet aslında bütün mesele bu yani çünkü beraber vakit geçirmekten keyif aldığınız insanlarla tanışmaya Aslında oraya geliyorsunuz ve ilham alıp yaptığınız şeyi daha da şevkle yapmaya devam etmeye oraya geliyorsunuz sunuma katılan insanların da Örneğin handmade tasarım ürünleri Aha. yapan bir arkadaşım Bir önceki peçakuça da vardı hı hı. ürünlerinin fotoğraflarını çektirmek istiyordu evet. başka bir katılımcı fotoğrafçı Onunla iletişime geçti. Orada tanıştılar. Evet. Yani birbirleriyle etkileşim halindeler. Bu evet. da güzel bir şey. Yani aslında bizim bir şeyler var edebilmemizi kolaylaştıran en önemli etmenlerden bir tanesi bu. Yani ben seni tanıyorum. Senin yapabildiğin şeyler var. Benim yapabildiğim şeyler var. Biz birbirimize yapabildiğimiz şeyleri daha iyi yapmak için yardımcı olabiliyoruz. Ya da o güne kadar aklımızda olmayan ve o tanışıklığın getirdiği durumla aklımıza ekilen bir kısım yeni fikirleri beraber yaratabiliyoruz. Esas mesele aslında bu. Yani bir hayatı ya da bir şehri yaşanılır kılan şey insanlar arasındaki bu bağlantı. Peçakuşa da aslında doğrudan bu bağlantıların yoğunlaştırılması üzerine öncelikle tabii ki üretim yapan insanların görünür hale gelmesini amaçlıyor. Sonra da Farklı ortamlarda ya da yine bir sonraki Peçakuşa'da onları bir araya getirip bu sefer birbirleri arasındaki ilişkinin sıkılaşmasını, yeni projelere gebe olmuş olan durumlar varsa, birliktelikler varsa bunları bu sefer Peçakuşa'da sunum olarak yapmayı falan sağlıyoruz. Aslında akılımızdaki şeyler bu, bunlar. Siz de Cenk'in bahsettiği kişilerden biriyseniz ya da öyle hissediyorsanız onunla iletişime de geçebilirsiniz. Evet. Nasıl geçebilirler Cenk Peçakuç'a bir sonraki Peçakuç'a için en azından? Facebook'ta en basitinden başlayalım. Facebook'ta Peçakuç'a İzmir grubu var. Sayfası var daha doğrusu. O sayfadan iletişime geçebilirsiniz. pknizmir.nobon.net adresinden maille ulaşabilirler. Twitter'da pknizmir. Instagram'da İzmir. PKN, Peçek Uçan, Knight'ın baş harfleri. Onlar üstünden ulaşabilirler. Aynı zamanda e, benim web sitem üzerinden, nobon.net'ten e, benim firmama ulaşabilirler. E, Facebook'tan benim şahsıma ulaşabilirler. Evet. Ve de yarınki peçakuşa etkinliğine gelip ya bu sunanlarda bir şey mi sen de esas bendeki malzemeyi gör diyerek benle e, yaptıkları şeylerin bağlantılarını paylaşabilirler. Bu çok önemli. Evet. Çünkü e, bunu söyleyeceğim. Çünkü önemli bir şey bu gerçekten. E, akşam tanıştığımız insanlar ya da daha sonra e, iletişime geçen dostlar oluyor. Ee, onlar e, ne, ne motivasyonlarla neler yapmak istediklerinden bahsediyorlar. Benim de ilk sorduğum şey şu. E, yaptığın şeyleri görebileceğim bir yer var mı? Bu bir web sitesi, pdf, bir e, portfolyo, ne bileyim e, şehrin bir kenarına bıraktığınız bir iz vesaire her şey olabilir. Bu çok önemli. Çünkü ben e, gerçekten esas anlamda dertlenmiş olan bir, birinin iz bırakmama ihtimalini düşünemiyorum. Yani bu iz bir blog, bir Twitter hesabı, bir Her Instagram. Şey ya. Evet. Aynen öyle. Zaman. Yani mesela sen bir durumdan şikayet ediyorsan evet. ve hele bir de yani tasarımcı gibi kendi Nasıl diyeyim profesyonel alanının varlığının doğrudan eylem olduğu bir alanla uğraşıyorsan Hı -hı. tasarım dediğin şey böyle bir şeyde grafik de olsa mimari tasarım da olsa dertlenilen mesele bir ürüne yansımadığı sürece evet. hiçbir anlam ifade etmez senin zihninde kaldığı sürece hiçbir anlam ifade etmez sen istediğin programı kullan istediğin kadar yaratıcı bir insan ol bunun var edilmesi lazım evet bunun ve de bunun görünür olduğu bir mecranın olması lazım eğer siz gerçekten bir şeye dertlenmişsiniz bunu bir şekilde dışınıza atıyorsunuz ve bugüne kadar benim yaratıcı üretken dediğim insanların hepsi de e, istisnasız bunu yapmış olan insanlar. O yüzden herhangi bir mecrada bende bağlantıya geçebilirler. Bir sonraki peçak uçanın sunucusu e, olabilirler. Hı hı. Ama onlara soracağım ilk soru her zaman için şu olacak. Yaptığın e, ve peçak uçada sunulmaya değer olduğunu söylediğin işi nerede görebilirim? biraz daha bunun hakkında bilgi verir misin? Buna hazır oldukları sürece peçe sahnesi herkese açık aslında. Şimdi tekrar müzikle devam edelim. Bu arada Cenk'e peçe ve projelerle ilgili soru sormak isterseniz radyo edit mensin ile bize sorunuzu sorabilirsiniz. Evet. Aynı yayında. zamanda benim e, e, nobon. evet nobon Meş, alt çizgi evet. nobon mensin ile ya da Hey Cenk dereli mensin ile Twitter'da sorularınızı bekliyoruz yani. Tekrar müzik diyoruz.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 Faut quatre le rouges sur le dos, faut chantiller Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle. Vous étiez chinoise, mangeuse de frites. Ferdinand Godard, vous avez un palais. De l'autre côté du miroir du café. dans la tire humaine hollywoodienne c'est un mec tous guim de choses et superstar depuis de seront julien dans la